Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, birkaç haftadır ahlak konusunu gündeme getirmeye çalışıyor. Kur'an bakış açılı ahlakı kavram olarak değerlendirmeye gayret ediyordum. Allah'ın verdiği sıhhat oranında inşallah bugün batının ahlaka bakışından yola çıkarak İslam'ın ahlak anlayışını imanla tevhidle ahlak arasındaki ilişkiyi vurgulayıp bugün ahlak kavramını noktalamaya gayret edeceğim. Önemli olan ahlak konusunda çok şeyler söylemek veya çok bilgiye sahip olmak demek değil. Önemli olan İslam ahlakını pratikte hayatımıza geçirmek ve bildiğimiz güzellikleri iyi ahlakı hiç eksiksiz yaşamaya gayret etmek. Çevremizde ahlak konusunda örnek gösterilecek bir seviyeye, bir olgunluğa gelmektir. Sevgili dinleyiciler her şey zıttıyla daha iyi bilineceğinden İslam ahlakının cahiliye ahlakıyla karşılaştırma yapılınca ne noktada olduğu daha kolay tespit edilebilir. Özellikle ülke insanımıza çokça virüsleri bulaşan batı cahiliyesinin Modern hayatın ahlaksızlığı veya cahiliye ahlakı yeterince tahlil edilmeden İslam ahlakıyla karışabilir, hakla batılın bulamacı olabilir veya insanlar İslam'ın ahlakını da yeterince bilmediklerinden batılları bazı konularda örnek alınabilecek ahlaki erdeme sahip olduğu yanılgısına düşerek batılları ahlak konusunda da taklit etme yanlışına gidebilir. Onun için batının iyi görülen yer yer bu ülke topraklarındaki insanların davranışlarından daha olumlu bir intiba bırakan ahlaki özelliklerine vurgu yapmak istiyorum. Batılı toplumlarda bazı hususlarda güzel ahlaktan bazı özellikler parçalar cılız da olsa bazı parıltılar olduğuna şahit oluyoruz. Biz adaletli bir toplum, insanlara şahit olan, örnek olan bir toplum olarak elbette hak edeni hak ettiği şekilde, hak ettiği ifadelerle değerlendirmek mecburiyetimiz var. Ama tümüyle örnek alınacak, güzel ahlak denilecek durumun olmadığı, hikmetli bakan insanların hemen anlayacağı, göreceği şekilde batının ahlaki özelliklerinin olumsuz tarafları değerlendirilmelidir. Yüzeysellik, kandırmaya dayanan şekilcilik, imaj ve gösteriş söz konusudur bugün batı ahlakında. Cahiliye Araplarında da bazı ahlaki erdemler söz konusuydu. Yani toplum olarak insanların her konuda tümüyle ahlaksız ya da kötü ahlaklı olmaları mümkün değildir. Allah kafirlerin kalbine de, ruhuna da, nefsine de takvayı ilham etmiş, onlara da vicdan denilen bir özellik var kılmış ve insanların hele toplum hayatında bindikleri dalı kesmemek ve dünyevi olarak da yer yer huzur içinde bulunmak amacıyla ister istemez fıtri ahlaktan, tevhidi ahlaktan bazı kırıntılar taşıması gayet doğaldır. Her toplumda az da olsa iyi ahlaktan bazı parçalar bulunabilir. Ama tevhide dayanmayan ve bütüncül olmayan ahlaki özellikler toplumları ayakta tutmaya, onları dünyada bile huzurlu ve mutlu kılmaya yetmez. Batıda henüz kaybolmayan bazı iyi ahlak özellikleri elbette vardır. Ve içinde yaşadığımız topraklardaki insanlar bazı konuda özellikle bazı kesimler için bu vurguyu yapabiliriz. Batılılardan daha batılı, gavurdan daha fazla gavur, ahlaksız insanlardan daha çok ahlaksız bir e, tutum sergileyebilmektedirler. Batının da kendine göre bir ölçüsü, bir geleneği, bir kurallara uyma özelliği e, ve belirli bir ahlak anlayışı vardır. İçimizde yetişen bazı insanlardaysa hiçbir hudut, sınır, özellik sahip olmak mecburiyetini hissettiği bir kavram olmadığı için tümüyle azgınlaşan bir canavardan daha beter ahlaksızlıklar sergileyebiliyor. Dolayısıyla onlarla mukayese etmek değil Kur'an'ın İslam'ın Öngördüğü ahlaki özelliklerle Batı ahlakını karşılaştırmak, doğruyu bulmak açısından önemlidir. İşte Batı'da henüz kaybolmayan bazı iyi ahlak özelliklerini e, idealiyle kısa bir karşılaştırma yaparak saymaya çalışalım. Batı'da hala randevuya sadakat söz konusudur. Yani insanlar birbirlerine verdikleri sözlerde ...genel olarak dururlar... ...vakitlere riayet ederler... ...saat ve dakika... ...otobüslerin... ...tramvayların... ...trenlerin kalkışı için... ...verilen saatler... ...önce devletin uygulaması olarak... ...muntazaman... ...uygulandığı görülür... ...toplumda da bununla ilgili... ...randevulara sadakat... ...söz konusudur... ...ama çok ciddi meselelerde veya menfaatine gelmeyen noktalarda aynı özelliği tümüyle görmemiz batılı insanda mümkün değildir. Esas gösterilmesi gereken sadakat ve ahde vefa olarak Allah'a karşı bu kurallara uyulduğu gözükmez. İnsan Allah'a verdiği sözde durmayınca, Allah'a verdiği ahite bağlı kalmayınca, ona ait görevlerini yerine getirmeyince... Diğer insanlara ne kadar sadık olabilir? O insanlara verdiği sözde durabilir. Esas emanet, esas sadakat, yaratıcı Rabbimize karşı gösterilmiş olmalıdır. Bunu tabii ki batılı insanda veya batıyı örnek alan kesimlerde görmek mümkün değildir. Sosyal adalet, sosyal hizmetler, batıda işte Müslümanların yaşadığı ülkelere göre, ...özellikle siyasi otoriteler tarafından daha olumlu şekilde gözükür. İşçilerin hakkı, asgari ücretin geçim standartlarıyla uyum göstermesi gibi... ...insani ve maddi özellikler e, batı ülkelerinde sosyal devlet olmaları itibariyle daha öne çıkar. Ama bunun yanında insanın esas özelliği olan... Manevi değerlere Böyle bu kadar kıymet verilmez Manevi özelliklere Önem hemen hemen yok derece Yok Denecek kadar e, azdır e, Yani Kişilerin dünyevi Maddi ihtiyaçlarını Önemseyen onlara karşı Düzenlemelerde bulunup insanın Dünyevi haklarına riayet Etmeye çalışan e, Batı zihniyeti İnsanın ahlaki, manevi, ibadi konularda Kur'an'ın çizdiği hayatın anlamıyla alakalı insanların Rabbi ile ilişkileri konusunda böyle bir hak genellikle görmez. Onun için Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinde söz başörtüsü gibi Müslümanlarla alakalı haklar konusunda çifte standardın e, bu arka planla alakalı olduğunu düşünebilirsiniz. İnsan sevgisi hümanizm konusu işte hastanelerde insana davranış e, sosyal kurumlarda e, insani e, ihtiyaçlara çözüm getirme e, ve benzeri olarak felsefi tarzda da bir hümanizmin, bir insan sevgisinin öne çıktığını hatta o yüzden Müslüman büyüklerinden büyüklerden sadece hümanizme uygun anlayışlar sergileyen, Mevlana gibi Yunus gibi bazılarını e, öne çıkartıp UNESCO'da, işte Birleşmiş Milletler'de Yılın Adamı veya onlarla ilgili bazı programları kabul gibi hususlar, e, İslam'a müsamaha göstermeleriyle alakalı değil, kendi humanist felsefelerine uyup kendi dünya görüşlerine uygun kabul ettikleri şahısların biraz istismara yönelik değerlendirilmesiyle ancak doğru bir noktada tahlil edilebilir. Yani insan sevgisi ve hümanizm bir din haline gelmiş. E, batıdaki genç kesime hangi dine mensupsun diye sorduğumuzda e, çoğunlukla artık katolikliği, hristiyanlığı bile artık gündeme getirmiyorlar. Ya ben hiçbir dine inanmıyorum diyorlar veya daha çok din gibi gördükleri hümanizmi vurguluyorlar. Kendilerinin insanı putlaştırma diye bizim değerlendirebileceğimiz şekilde hümanizmi, insan sevgisini öne çıkarttıklarını görüyoruz. Diğer yandan insanların esas ihtiyaçları babından insanı doğru tanımlamaları söz konusu olmadığı için ve kendi görüşlerine de ters nice uygulamaları batı ahlakında değerlendirmemiz mümkün. Söz gelimi aile hayatına giden yollar her geçen gün daha zorlaşmakta. İnsanlar aile kurumuna artık modası geçmiş bir yaklaşım olarak değerlendirmekte. E, nasılsa evlenmiş, aile kurmuş insanların batı yaşayışı içerisinde çocuk sahibi olmak istememeleri, bebek yerine köpek Beslemeleri, nice Avrupa ülkesinde doğum oranlarının ölüm oranlarından daha az olduğu için nüfusun giderek azalmaya yüz tutması ne kadar hümanist olduklarını ele verir. Ve yine hümanist anlayış içerisinde başka dinden başka kültürden insanlara savaş ilan edip onları ezmek onları ülkelerini işgal etmek Onları işgal etmedikleri görüntüsünde olan ülkeleri zihnen ve maddi zenginlikleri yönüyle sömürüp manevi bir işgal konumunda tutmak batılların hümanizm anlayışının ne kadar gerçekçi olduğunu da bizlere gösterir. Dolayısıyla insan sevgisinden daha fazla işte e, kara batak kuşlarını e, veya üç beş tane okyanusta yine kendi denizleri kirlettiklerinden ve yeryüzünü ifsad ettiklerinden dolayı karaya vuran balinaları kurtarmak için şu kadar seferberlik yaptıkları halde Afrika'daki insanların açlıktan ölmeleri nice ülkelerde batının silahlarıyla insanların her an ölümle yüz yüze kalmaları onların kıllarını bile kıpırdatmıyor. Dolayısıyla hayvanlara verdikleri değeri insanlara vermiyorlar diyebileceğiniz şekilde bir göstermelik bir humanizm içinde olduklarını düşünebilirsiniz. Artık insancıllık yerini hayvancılığa bıraktı. Hayvan sevgisi insan sevgisinden daha öne çıktı. Yani Avrupa ülkelerinin bir günlük köpeklerine ayırdıkları mama ücretleriyle köpek yemlerine ayırdıkları paralarla Afrika'da açların aylarca açlıklarının giderilebilecek e, düzeyde olduğunu yani bir gün köpeklerine mama parasını Avrupalılar ayırmış olsa Afrika'daki tüm açlık açların aylarca karnını doyurabilecek düzeyde bir maddi birikim olduğunu düşünmemiz ...onların ne kadar insan sevgisi içinde olduklarını ortaya koyar. Yine batıllara baktığımızda söz gelimi ülke insanımızdan daha fazla kurallara, mesela trafik kurallarına uyan, kanunlara itaat eden, vergilere riayet eden, kurulu düzene uygun birer vatandaş portresi çizdiklerini görebiliriz. Ama bunlar severek, isteyerek canı gönülden yapılan hususlar değil korku ve menfaatten dolayı düzen ve disipline uyulma gereği uzun zamandır miras aldıkları geleneklerinin göreneklerinin bir icabı olduğunu ama Allah'ın kurallarına itaatin hiç önemsenmemesi yönüyle esas merciyi hedefi olarak kurallara uymanın yaratana karşı yapılmadığı için nice anormallikler ve tezatlar taşıdığını da ifade edebiliriz. İnsanlar Allah'a itaat yerine devletleri putlaştırmış, tanrılaştırmış, onların koyduğu kuralları Allah'ın ilkesi gibi ondan daha önemli şekilde değerlendirmiş olsalar, mümkün dünyada bazı faydalarını görebilirler, kurallara uymanın getirdiği e, istifadeler ama Dünyada bile esas insani ihtiyaçların karşılanmaması ve hele ahiretle ilgili hiç hazırlığın yapılmaması yönüyle gerçek anlamda güzel ahlak kabul edilemez. İnsanların koyduğu kurallara uyup Allah'ın koyduğu kurallara uymamak. Onun için Kur'an Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, Allah'ın koyduğu kurallara uymayanlar zalim, fasık ve kafir olarak değerlendirilen aşağılık varlıklardır der. Ve mümin erkek ve mümin hanımların Allah'ın ve Resulünün koyduğu hükümler konusunda başka bir tercih, başka bir alternatif arama haklarının olmadığını belirtir. İşte onlar Allah'ın koyduğu kuralları hiçe sayma durumunda insanın içerisinde bir boşluk oluştuğundan peki neye, nasıl, niçin uyacağı mutlaka uyması gereken bazı kurallar olması vicdani bir özellik olduğundan işte bir başka Rab edinme bir başka ilkeleri putlaştırma yönüyle kendi koydukları siyasilerin kurallarına Allah'a itaat eder gibi uyma anlayışına gitmişler. Bunun dünyevi bazı faydaları olsa bile gerçek anlamda dünyevi huzurdan da uzak olduğu ve ahiret açısından da büyük bir problem teşkil edeceği olgun müminler tarafından herhalde anlaşılır. Yine Türkiye ve Orta Doğu insanlarına göre batıda özgürlük anlayışının yani hürriyet yaklaşımının daha geniş olduğunu ifade edebilirsiniz. Maalesef bazı Müslüman gençlerimiz de batı tarzı bir özgürlüğü yüceltmekte Batılılardaki her türlü özgürlüğün bizim insanımıza da verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Ama sevgili dinleyiciler, sınırları çok geniş olan hayvani bir özgürlüktür Batı'nın özgürlüğü. Özellikle cinsel alanda kadınların kıyafetsizliği ve toplumu ifsad edecek aşırı özgürlüğü konusunda Batı hiçbir sınır tanımaz. Para getirsin de nasıl getirirse getirsin anlayışıyla her türlü faize insan kandırmacaya reklama dayalı tüketimi kamçılar teşvik eder para kazanmada da, da yiyip içme eğlenmede de Allah'ın koyduğu sınırları tanımayan hevaya tümüyle kötü arzulara her isteğini yerine getirecek bir hayvani özgürlük anlayışı söz konusudur yani insan İstediği yere pisleyebilir, istediği gibi anırabilir. Böyle bir özgürlüğü İslam elbette insanı alçaltan bir olgu olarak değerlendirir. İnsanın insan olması olgun ve birbirlerine yararlı olması için başkalarının özgürlüklerine gem vurmayan ve Allah'ın koyduğu hudutlara riayet eden, Allah'ın koyduğu alanda tercihlerini yine geniş bir şekilde helal ortam açısından yapabilen bir anlayışla batının sınırsız bir özgürlük anlayışı karşılaştırılınca bunun nice yönleriyle bir felaket olduğunu, çıkmaz sokak olduğunu, batı açısından olumlu değil, bu aşırı özgürlüğün helake felakete doğru giden bir yanlış yol olduğunu anlayabiliriz. Yine batıda Orta Doğu ve içinde yaşadığımız topraklara mukayeseyle daha bir demokrasi anlayışı vardır. Kurallar belirlidir ve e, itaat mercileri e, ve yer yer toplumun o kurallarda e, söz konusu olabileceği, e, çoğunlukla alakalı düzenlemelerin yapılabileceği bir demokrasi anlayışı daha fazla yerleşmiştir. Zaten onların ecdatları demokrasiyi, icat etmişler. Dolayısıyla eski nesillerinin de demokrasi kültürü var. Ama demokrasi anlayışının da bir kandırmaca olduğu, halkın Batı ülkesinde de kendi kendisini yönetmediği, egemenliğin Batı'da da yine belirli zümrelerin tekelinde olduğu unutulmamalıdır. Zaten biz halkın dediği değil, hakkın dediğinin en doğru olduğunu kalabalıkların doğruyu tespit etmede isabet edemeyeceği nice durumların olduğunu doğrunun iyinin güzelin çoğunluk ne diyor oradadır diyemeyeceğimiz nerede çokluk orada nokta nokta denilen bir hususun da bir tecrübe ürünü olduğunu ifade ederiz Maide suresinde Cenab-ı Hak sen insanların çoğuna tabi olur uyarsan onlar seni Allah yolundan saptırırlar, galalete sürüklerler der. Peygamber bile insanların çoğuna tabi olmuş olsa, çoğunluğa yani demokrasiye uymuş olsa, Allah yolundan sapacaktır, saptırılacaktır çoğunluk tarafından. Dolayısıyla peygamberi bile saptıran, saptıracak olan Kur'an'ın ifadesiyle çoğunluk, elbette herhangi bir ferdi, çoğunluğa uyduğu müddetçe hak yoldan sapıtacak dalalete sürükleyecektir. Onun için bunun da çok olumlu bir durum olmadığını insanların kendi kendilerini yönetmekten öte Allah'ın yönetim tarzını benimseyip Allah'ın hükmüyle hükmetmeleri tağuti anlayışlardan uzaklaşıp hakkın ilkelerine boyun eğmeleri demokrasi anlayışından da diğer anlayışlardan da uzaklaşıp Allah'ın insanı bizden daha iyi tanıyıp onun koyduğu kurallara uymanın her türlü ayrımcılığa giden yolları tıkayıp adalet ilkelerini tümüyle sağladığı değerlendirilirse elbette demokrasiyi de buna benzeyen beşeri yaklaşımları da yüceltmemek onların nice problemlerini değerlendirmek mümkündür. Batı da İslam'ı tanımadığı için işte en az zararı olan, en ehven bir yönetim olarak demokrasiyi e, vurgulamışlar ve ona uygun bazı kurallar geliştirmişler. E, ama orada da hakimiyetin kayıtsız şartsız halka ait olmadığını, egemenliğin daha çok parada, bazı derin güçlerde ve batının değerlerinde olduğunu ifade edebiliriz. Yine batının eşitlik anlayışı söz gelimi Türkiye gibi ülkelerden daha olumlu kabul edilir. Kadın erkek eşitliği biraz abartılı ve yer yer yanlış şekilde yani eşit olmadığı alanları yok sayıp kadına ve topluma zulmederek vurgulanır ve hayata geçirilir. Her konuda kadın erkekle yarıştırılır. Erkek ne yapıyorsa kadın kendi cinsi farklılıklarını bastırarak onunla yarışacaktır. Dolayısıyla kadınsı özellikler yer yer kaybolacak veya kadınsı özelliklerin yer yer erkeklerle beraber hayattaki her uygulamaya beraber gidildiği için cinsi problemler, ahlaki hususlarda anormallikler ortaya çıkacak evvela kadın bundan zarar görecektir. Cinsel tacizler, efendim laf atmalar, e, elle veya başka şekilde sarkıntılıklar, e, iş arkadaşları tarafından bile normal ve doğal görülecek ve kadın bir obje olarak, bir oyun ve eğlence meta olarak e, insanların, erkeklerin hizmetine sunulan modern köleler halinde e, değerlendirilecektir. Bu da Kadına zulüm değil de kadına hak, kadını erkekle eşit görmek gibi e, makyajlı sahte kılıflar içerisinde e, insanlara sunulacaktır. Dinli dinsiz, ahlaklı ahlaksız yine eşit kabul edilecek. E, hangi dinden olursa olsun insanlar e, vatandaş olarak eşit görülecek. Yani eşitlik ayrı bir şeydir. Hak edene hak ettiğini vermek e, yani adalet ayrı bir şeydir. Siz çalışanla çalışmayanı, tembelle çalışkanı, iyi ile kötüyü eşit görürseniz bu adaletsizliktir. İşte Batı bu eşitlik anlayışını çok abartılı bir şekilde gündeme getirerek insani özellikleri, adalet kavramını e, yok saymıştır. Diğer ırklara, diğer dinlere ve diğer toplumlara karşı eşitlik uygulama yönüyle kesinlikle bulunmaz. Yani bir Amerika vatandaşı için e, seferber edilen imkanlar bir Amerikalı olmayan bir insan açısından e, hayal bile edilmez, düşünülmez bile. E, e, dolayısıyla Batılı kendi insanını e, hele başka bir insana, başka bir dinden, başka bir e, ırktan, başka bir inançtan insana karşı hiç de eşit e, görmez. Bunun e, günlük örneklerini hemen hepiniz rahatlıkla belirtebilirsiniz. Dolayısıyla eşitlik dedikleri şey aslında bir kandırmacadan, bir aldatmacadan ibarettir. İnsan hayatına ve sağlığına değer verildiği görülür batıda. Ama bu konuda da bir şeyler söylemek gerekir. Evet hastanelerde veya sağlıkla alakalı durumda, insan hayatıyla alakalı konumda bazı ciddi uygulamalara şahit olursunuz. Fakat dayağa, işkenceye, insan hakları ihlaline karşı çıkılırken, sigortası olmayan kimseye kimsenin ilgi göstermediğini, başka ülkelerdeki başka inançtan insanlara karşı savaşın ve sömürünün alabildiğine kabul edildiğini veya fiili durum olarak diğer insanlara zulüm, işkence, katliam, yeni ilaçların denenmesi için kobay olarak, e, kobay olarak, Kullanım gibi örnekleri çoğaltabileceğimiz tezatlar batı insanının çifte standartlarıdır. Dolayısıyla ne kadar insan sağlığına önem veriyorlar, bu konuda ne kadar eşit ve adil davranıyorlar, bunları dünya insanlarına karşı tavırlarıyla kendi vatandaşlarına tavırları arasında, kendi içinde de farklı inanç kesimdeki insanlara, ...aynı davranmadıklarından... ...yola çıkarak... ...batı ahlakının... ...aslında makyaj yapmış... ...kendisini 18 yaşında göstermek için çabalayan... ...90'lık bir cadı olduğunu... ...düşünebilirsiniz... ...dış temizliğin... ...hijyenik özelliklerin... ...daha öne çıktığını düşünebilirsiniz... ...batılı insanda... ...insanda, giyimde, çevrede... ...ev, hastane, şehir sokaklarında... ...yüzeyzel bir temizlik... ...gösteriş, makyaj, imaj... Ambalaja önem, batının ee, cezbedecek güzellikleri, ahlaki normları olarak düşünülür. Su ile temizliğe fazla önem verilmez ama. Mesela tıharette su yerine sadece kağıt tercih edilir. Tuvaletlerde normal sunun kullanılmadığını görebilirsiniz. Koltuk ve etek tıraşı, tırnak kesimi gibi insanın fiziksel temizliğine de dikkat etmek e, bazı insani temizlikleri, söz gelimi abdest gibi suyla sık sık ilişkileri e, görmeniz mümkün değildir. Batı ailelerinde bebek yerine köpek tercih edildiği için sokaklarda köpek pisliği hayli yaygındır. Hani sokağa kimse tükürmez, tertemizdir, yalasan yalanır diyen bazı batı perest insanların görmek istemedikleri batının her adım attışınızda köpek pislikleri, sakızların yapışkanlıkları e, ve benzeri e, hususlar da e, objektif olarak değerlendirilmelidir. Evet bir evde bir iki ikiden fazla çocuk bulmak artık batılı ailede mümkün değil ama bir evde üç dört beş tane köpek besleyen insana çokça rastlayabilirsiniz veya bebek yerine köpeğin e, daha tercih edildiğini düşünebilirsiniz. Elbette onlar sokağa, çarşıya, çarşıya, e, çıkarılıyor insanlar insana hizmetten köpeklere hizmeti daha öncelikliyorlar ve köpekler de istediği yerde pisliklerini yapabiliyorlar e, kaldırımlarda bu pisliklerin izlerini e, mutlaka her adım attığınızda e, görmek söz konusudur evlerde köpeğin yatağa koltuğa çıkması kucaklara alınmasının getirdiği temizliğe hiç de uygun olmayan durumlar ciddi bir çelişki gibidir her tarafa ayaklarıyla basan köpek, insanın kucağında, yatağında her türlü mikropları, pislikleri de bulaştıracaktır. Aslında temizlik anlayışlarının çok yüzeysel olduğunu bu köpekle alakalı ev arkadaşı olarak köpekle alakalı durumları bile gösterir. Yine evlerde ayakkabı çıkarılması adeti olmadığı için tuvalete girdikleri ve sokakta, Çamurda, pislikte yürüdükleri ayakkabı ile oturma odalarına, yatak odalarına nice pislikleri getirdiklerini düşünmemiz lazım. Müslümanlar hele namaz kılan insanlar e, ki zaten Müslüman Allah'a kulluk yapan, Allah'ın hükümlerine teslim olan elbette namaz gibi temel ibadetleri hiç aksatmayan insandır. Onlar abdest ile günde 3-5 defa e, kirlenen organlarını su ile yıkarlarken... Ayakkabıyla da eve girmezler, daha hijyenik, daha temiz bir e, şekilde evleri mikroptan, pislikten e, arınmış e, olur. Ama batı tarzı hayat ayakkabıyla işte e, odaya e, hatta yatağa uzanmak, koltuğa, kanepeye uzanmak ve e, her yere odalara ayakkabıyla girmenin ne kadar temizlikle bağdaşacağını düşünebilirsiniz. Erkeklerin yine ayakta ve alel acele küçük tuvaletlerini yapmaları, çamaşırlarının temizliğini sorgulamaya iter. Pisliği kiri belli etmediği için kot pantolon, kadın erkek e, tümüyle giysi olarak çok yaygındır e, ve batıya özenen diğer toplumlara da yayılmıştır. Kokmasın diye vücutlarını e, veya vücutlarının pis kokuları diğer insanları ve kendilerini rahatsız etmesin diye çeşitli parfümler, icat etmişler ve sık sık o e, kesilmeyen tüylerinin veya işte e, taharet yapılmayan yerlerinin pislikleri duyulmasın diye ayrı ayrı parfümlerle onları bastırmaya çalışırlar. Kur'an-ı Kerim müşrikler ancak pistirler pisliktirler buyurur Tevbe suresi 28. ayette. Dolayısıyla esas olarak manevi yönden pis olan e, inanç yönüyle ahlak yönüyle temiz, nezahet özelliklerine uymayan e, müşrikler, aynı zamanda fiziksel olarak da, cisim beden olarak da temiz olma özelliğinde değillerdir. Kadınlarda çıplaklık ve aşırı özgür, serbest tavır, kadın erkek ilişkilerinde ahlaki sınırların çok gevşek, bencillik, menfaat ve faydacılık, kendini başkalarından, özellikle başka toplum ve dindeki insanlardan, üstün görüp istikbar ve istina duygularıyla başkalarını hor görme göstermelik kuralların dışında gönülden saygı, sevgi kardeşlik, ziyaretleşme ve yardımlaşmanın olmadığı bir yaşayış, aile dayanışmasının yok denecek kadar zayıf olması, herkesin birey olarak kendini düşünmesi annesine ve babasına bile saygı duymama ve anne baba demeyi bile artık 15 yaşlarından sonra bırakıp ...adıyla hitap edecek ve onun koyduğu hiçbir kuralın kendisini bağlamayacağını düşündüğü... ...işte 3-5 sene sonra evlendiği veya işte beraber yaşadığı kız veya erkek arkadaşıyla tanışma ihtiyacı duyduğu zaman... ...3-5 sene sonra annesiyle babasıyla tanıştırıp bir ziyaret etmekle yetindiği... ...annesi babası hastanede veya huzur evinde kıvranırken onu ziyaret etme ihtiyacı bile duymadığı bir e, bireyselleşen akraba ve e, yakınlarla ilişkiyi koparan bir e, ferdi yaşayışın ne kadar ahlaki olduğu elbette gündeme gelmelidir. Cinsel devrim geçiren Batı, kadınların kıyafet ve davranışlarına aşırı özen göstererek, fuhşu, zinayı alenileştirecek kadın-erkek ilişkilerinde sınır tanımaz bir tavra girerken, bir yandan da homoseksüelliği de doğal olarak kabul etti. Avrupa Birliği'ne girilirken... E, ...Türkiye'de de artık homoseksüelliği eleştirmek... E, ...mümkün Lut kavminin ahlaksızlığından bahsetmek... ...artık suç sayılacak... E, ...onlara e, en küçük çapta olumsuz yaklaşım... E, e, ...kanuni ceza ile cezalandırılacaktır... ...çünkü Batılılar böyle yapıyor... ...Batılı olmak bunu gerektiriyor... ...aynı cinsten kişilerin birbirleriyle cinsel ilişkilerini... ...ayıp ve günah sayanları... ...dışlayıp suçlamaya başladı... ...batı, resmen erkek erkeğe... ...evlilikleri onayladı... E, ...papazlar buna alet oldu... ...onların nikahlarını... ...ne biçim nikahsa kıymakta... ...bir e, problem görmedi... ...dinden soyutlanmayı... ...ateizmi, diğer inançlara... ...tercih etmeye başladı... ...kendi yaşam tarzlarına... ...aşırı özgürlük ister... ...ve bunu savunurken... ...bazı ahlaki özellikleri kınamaya ayıp saymaya başladılar. Tesettür, karı koca kıskançlığı, kızın erkek karşısındaki utanma duygusunu, hayayı, evlenme öncesi ya da mesela 18 yaşına girdiği halde hala kızın bakire olmasını ayıp sayan bir batı ahlakı ya da ahlaksızlığı söz konusu. Bunları hatta neredeyse ahlaksızlık kabul edecek bir çirkin ahlaka sahip çıkan batılılar ne kadar erdemli ve ahlaklı kabul edilebilir. Dolayısıyla ben Batı'nın ahlaki noktalardaki övülen hususlarını bir Müslüman olarak biraz daha tahlil etmeye çalıştım. Bu konularda çok şeyler söylenebilir. Batıyı tanıyan bir insan olarak, orada 8 sene geçiren bir kardeşiniz olarak daha onların nice anormal durumlarını ifade etmek mümkündür. Sex shop denilen rezalethanelerini, işte cinsel özellikli alakalı anormal problemleri Söylemekte hayal ettiğimiz için, tasvir etmek istemediğimiz için, bir kısmını da zaten bizim bilmemizin mümkün olmadığı için, rahatlıkla esrar uyuşturucu vesairenin e, doğal olarak bütün gençlerin kullanacağı bir ortam oluştuğu ve nice anormalliklerin sergilendiği bir batının e, artık iflas eden bir durumunu görmeyip hala onu örnek alan e, batının ahlaksızlığını ahlaki güzellik olarak vurgulayan insanların samimiyetinden de inancından da e, şüphe etmemiz elbette gerekiyor. İslam ahlakının kaynağı ise çok farklıdır. İslam ahlakının kaynağı Kur'an ve sünnettir. Ayetler, hadisi şerifler ve sahabelerin hayatıdır. İmandır, takvadır İslam hayatına, ahlakına yön veren temel dinamikler. Onun için e, batılıların e, sahte ve cazip gibi gösterdikleri anormallikler bir müslüman için söz konusu edilemez. Tabii ki samimi ve Allah'a, Resulüne itaat eden bir müslüman için. İslam ahlakının özellikleri ve diğer ahlak anlayışlarıyla arasındaki farkları başlıklar halinde sunarsak şunları ifade edebiliriz. Mutlak hayra sahip olması İslam ahlakının diğer cahili ahlaklardan farklı olmasını gösterir. Yani kamil bir hayır her yönden üstün ve mükemmel, Allah korkusuna dayanan, Allah'ın her şeyi her yerde gördüğü inancına ve onu razı etme gayretine dayanan bir ahlaki ilkeler söz konusudur İslam ahlakında. Yine genel maslahat yani umumun, men umumun menfaati söz konusudur. Güç getirilemeyecek emirler yoktur İslam ahlakında, zorlama yoktur, zamana ve zemine göre değişmez, sabit ilkelere dayanır. Batı ahlakı toplumsal e, anlayışı, örfü vurgular. Hangi toplumda ne uygunsa doğruysa onlar yapılır. Dolayısıyla değişmez sabit ilkelerden ziyade e, toplumsal normlar, yaşayış standartları ve kanunlar e, ne ise ona yönelik uygulamalar söz konusudur. İslam ahlakında ise zamana ve zemine, coğrafyaya ve tarihe göre değişmeyen, insana göre değişmeyen, Kur'an'ın koyduğu peygamberin uyguladığı sabit ilkeler söz konusudur. İslam ahlakı yine devamlılık sebatı ister. Arada bir bazı ahlaki güzelliklerle yetindirmez kendi insanını. Tüm insanlara her zaman istikrarlı değişmez esaslar ortaya koyar. Yine İslam ahlakı çok kapsamlıdır. Geniş bir murakabe kontrol söz konusudur İslam ahlakında. Kalbin huzuru yani mutmainliği tatmini, selim kalbin Müslüman gönlün onaylayıp fetva vermesi, terbiye edilmiş vicdanın, hakemliği aklı selim, şeriatın hükümleri gibi esaslara dayanır İslam ahlakı. Yine kaynağı din, mihveri takva olan yani Allah korkusu olan, gayesi Allah rızası olan e, ilkelerdir İslam ahlakının ilkeleri. Yine güzel ahlakı tek tek tespit eder İslam ve uygulanması için Zemin hazırlar Tatbiki mümkündür Ve zannedildiği gibi İslam ahlakını uygulamak Hiç de zor değildir Yeter ki siyasi ve sosyal baskılar Olmasın Müslümanların e, fıtri olan e, Güzel ahlakları sergilenebilecek e, Ortamları e, Başkaları Yasaklarla engellemesin Müslümanlar da İslam ahlakını Uygulamada gaye Allah'ın rızasıdır Bu dünyada Ve ahirette Allah'ın rızası sağlanınca e, netice ne kadar güzel olur. Dünyada huzur ve mutluluk e, güzel ahlakın uygulanmasıyla oluşur. Ferdi ve bütün ümmeti gölgesi altına alan saadet, gerçek güzellik ve huzur İslam ahlakının ortaya konmasıyla oluşur. Dünyayı küçük cennet kılan mutluluk, e, saadet söz konusudur. Ahiret hayatı da bu insanlar için, gerçek ve büyük cennet olacaktır bu da esas mutluluktur helallere izin helal dairesi keyfe kafidir anlayışından da yola çıkacak şekilde e, geniş bir alanda helallar söz konusudur yasaklar az sayıdadır ferdin ve toplumun hayrı dünya ve ahiret hayrı fazilete erdeme ulaştırma fıtrata uygunluk İslam ahlakının özelliklerindendir kalp huzuru iç denge İnsanın kendisiyle vahdeti, uyum ve barışı söz konusudur İslam ahlakında. İslam ahlakı insanlar arası ilişkileri en güzel şekilde düzenler, toplum huzurunu sağlar, dünyevi mutluluğu insanlara sevap kazandırıcı eylemler yaptırarak ahiret mutluluğunu sağlar. Kur'an-ı Kerim'deki yasakların çoğu ahlaki problemler içerdiği için yasaklanmıştır. İçkinin yasaklığı, kumarın yasaklığı, dedikodunun, yalanın, iftira atmanın yasaklığı gibi nice büyük kabul edilen haramlar hep ahlaki problemlerdir. Onun için İslam ahlakı e, bu ilkelere e, önem verirken insanların dünyada da huzur ve rahatı e, dünyayı da küçük çaplı cennet haline getirmenin e, özelliklerini e, uygulamış olur. Ahlak iman ve takva ile İç içedir sevgili dinleyiciler İman iyi ahlak meyvesi verir İmanla ahlak arasındaki Kopmaz bal e, e, Nice hadis-i şeriflerde e, Ortaya konulur Emanete riayet etmeyenin imanı vaadinden durmayanın Dini yoktur buyurulur hadiste Vallahi iman etmiş olmaz Der peygamberimiz Üç defa tekrar eder bu sözünü Kim ya Resulallah diye sorulunca Şöyle cevap verir Komşusunun Şerrinden emin olmadığı kimse der. Dolayısıyla komşusu bile onun şerrinden emin olmuyorsa, Bu kimse sadece ahlaki bir zaaf içinde değil, iman etmiş olmayacak kadar, Müminlerden sayılmayacak kadar problemli bir insandır. Çünkü gerçek iman, Güzel ahlakı kesinlikle neticelendirir. Münafığın alameti üçtür denilir. Hep bunlar ahlaki problemlerdir. Hadis-i şerifteki münafık alametleri. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Emanete ihanet eder. Bakın bu ahlaki problemler insanı iman dairesinden bile çıkıyor çıkarıyor ve hadis-i şerifte ahlaki nifak olarak münafıklık alameti olarak vurgulanıyor. Yalan, sözünde durmamak ve emanete ihanet. Yine sizden biriniz kendisi için istediğini başka kardeşi için de istemediği müddetçe mümin olamaz deniyor. Dolayısıyla bir başkasını kendisi kadar sevmek, imanla alakalı ko konuluyor. Birbirinizi sevmedikçe, mümin olamazsınız, cennete giremezsiniz deniliyor. Dolayısıyla böyle bir ahlakın, e, cahili ahlaklarla, batı ahlakıyla, e, mukayese bile edilmesi, e, mümkün değildir. İslam ahlakının, iman ve ibadetle, çok yakın bir ilişkisi vardır. İslam dinindeki iman ve ibadet esaslarıyla, ahlaki buyrukları, kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir. Sahaları birbirinden ayrı gibi görünen bu esaslar Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde birbiriyle kaynaşmış durumdadır. Zira İslam dininin hedefi bütün insanlığın ahlakını en mükemmele götürmektir. Hazreti Peygamber'in ahlakını soranlara Hazreti Aişe (radıyallahu anhanın Resul-i Ekrem'in ahlakı Kur'an'dan ibaretti dediğini Sahih-i Müslim'den ve diğer hadis kitaplarından öğreniyoruz. Demek ki peygamber olarak gönderilmesinin sebebini peygamber efendimizin ahlakı tamamlayıp bütünlemeye bağladığını vurguladığımızda ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim dediğinde ahlakın peygamberlerin gönderiliş hikmeti olduğunu vurguladığımızda İslam'ın ne kadar ahlaka önem verdiği rahat anlaşılır. Yine allah Teala'nın Peygamberimizi şüphesiz sen ahlak güzelliğinin yüce bir mertebesinde bulunmaktasın, en güzel ahlak üzeresin diye Kalem Suresi 4. ayette bu şekilde övmesi, İslam dininin en önemli gayesinin insanlığa mükemmel bir ahlak disiplini kazandırmak olduğunu açığa çıkartır. Biz de Peygamber'e benzemek istiyor, onun izinden gitmek istiyorsak, ahlakımız Kur'an ahlakı olmalı, her davranışımız, peygamberin davranışı gibi sünnete uygun güzel ahlak örneği sergilemeli. İnsanları ahlak konusunda örnek almaktansa peygamberimizi örnek alarak insanlara güzel ahlakla örnek olmaya çalışmalıyız. Müslüman dininin buyruklarını benliğine öylesine mal eder ki bütün davranışları en güzel ahlak prensipleri halinde ortaya çıkar. Zaten hayatın ve ölümün yaratılışının bizim en güzel davranmamız için bir imtihan alanı olduğu Mülk Suresi 2. ayette belirlenir. Hangimiz daha güzel ahlaklı olacak, daha güzel yaşayacak bu sınansın diye e, ölüm ve hayat yaratılmıştır. Aslında iman ve ibadet esaslarının tamamı Müslüman'ı ahlaki olgunluğa eriştirmek için emredilmiştir. Namazın kötülükten, fahşadan alıkoyduğunu e, alıkoyması gerektiğini, gerçek namazın ahlaksızlıkla, e, aşırılıkla bağdaşmayacağını Kur'an ifade eder. İçkiyi niye yasaklar, kumarı niye yasaklar, adam öldürmeyi niye yasaklar, iftira atmayı, yalan söylemeyi, ihanet etmeyi niye yasaklar Kur'an? Bunların ahlaki problemler olduğunu bilmeyen insan, elbette bu yasakların da sanki özgürlükleri kısıtlayan bir cendere imiş gibi algılar. İşte... <gülüyor> İnsanın ahlaki olgunluğa çıkmasını, insanın kalbinde bütün mahlukat için iyi ve güzel duyguların boy atmasını, asil şahsiyetine yakışmayan her türlü kötülükten uzaklaşmasını İslam ahlakı öne koyar. İnsanları insan olduğu için, Allah'ın yarattığı için, insani bir kardeş olarak değerlendirir ve onların hidayeti için, onların ıslahı için, onlara davet ve tebliğde bulunur. İnsanı sevdiği için insanlara davet ulaştırır. Ve hukukta insanları birbirinden farklı görmez. Kadının yaptığı her türlü ahlaki problem, erkek de yapınca aynı derecede bir olumsuz ve aynı derecede ceza verilecek bir durum olarak gösterir. E, hukuk açısından insanları birbirlerine tümüyle eşit kabul eder. Ama tabii ki her cinsiyetin, her din mensubunun, kendi seçtiği farklı ideolojilerden dolayı insanların hakkını hak ettiği şeyi olarak e, verir ve buna da adalet ilkelerini eşitlik ilkelerinden e, tercih eder. Tıpkı midenin sindirdiği yiyeceklerin sonunda kuvvet ve enerji şeklinde kendini göstermesi gibi kalbin derinliklerine inen iman da kendini bize güzel huy şeklinde gösterecektir. Bir kimsenin imanı gerçekten sağlamsa ahlakı mutlaka güzel olacaktır. Çünkü imanın kemali ahlakın güzelliğiyle bağ bağlı ne aittir. Ee, Ekmelül müminine imanen ahsenuhüm hulukan buyrulmuştur. Ebu Davut'ta Tirmizi'de rivayet edilen hadiste. Yani insanların iman yönüyle en doğru mümini e, ahlak yönüyle en güzel olanlarıdır denilir. Yani bir kimsenin imanı takvası güzel olsun da ahlakı güzel olmasın bu mümkün değildir. İman etmek zaten e, Allah'a e, söz vermek, Allah'a güvenmek, onun emir ve yasaklarının en güzel olduğunu kabul etmek ve insanlara güven verecek şekilde o e, emirlere, ilahi emirlere tabi olmak demektir. İnsan cennete, cehenneme iman ediyorsa, Allah'a iman ediyorsa bu iman kesinlikle insanın davranışına, ahlakına yön verecek. ...ve Allah'tan korktuğunu... ...cehennem gibi bir azaba düşmemesi gerektiğini... ...güzel huylarıyla gösterip ispat edecektir. İman ile ahlakın yakın ilgisi... ...Peygamberimizin hadislerinde netleşmiş olarak... ...rahatlıkla görülür. Müminlerin iman yönünden en mükemmel olanı... ...ahlakı en iyi olanıdır denildiği gibi. Yine bir diğer hadiste... ...iman yetmiş küsur şubedir... ...ya da yetmiş şubedir. En üstünü la ilahe illallah... Yani Allah'tan başka tapacak kimse yoktur demek en aşağısı da yol üzerinde insanlara eza verecek bir şeyi kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür buyrulur. Nesai ve İbn Mace'nin rivayet ettiği hadislerde. Onun için tevhid de ahlakın bir özelliğidir. Herhangi bir eziyet verecek, sıkıntı verecek bir şeyi toplumdan izale etmek, yok etmek de imanla tevhidle alakalı bir davranıştır. Demek ki insanlara Eziyet vermesin diye Yoldaki bir taşı bir dikeni kaldırıp atmak hayal duygusuna sahip olmak Sadece ahlaki birer davranış değil Aksine imanı tamamlayıp Mükemmelleştiren birer hareket Ve imanın yetmiş küsür bölümünün Birer parçasıdır Evet sevgili dinleyiciler İmanı ahlaktan ayrı olarak düşünmeyen peygamberimiz Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Hiçbir kul kendi nefsi için istediği hayrı Kardeşi içinde istemedikçe iman etmiş olmaz der. Buhari ve Müslüm'ün e, rivayet ettiği e, hadiste. İşte bu çeşit hadisler dinin temeli olan iman kökleriyle ahlak esaslarının ayrılamayacak şekilde birbirinin içinde eridiğini e, ifade eder. İbadetlerin gayesinin de insanı ahlak olgunluğuna eriştirmek olduğunu, insanların manevi dereceleri ahlaki seviyelerine göre elde edebileceklerini ahirette kişinin amelleri değerlendirilirken, terazisinin ahlakına göre ağır veya hafif geleceğini belirten çokça hadis-i şerif vardır. Evet sevgili dinleyiciler, bu hadislerden, bu ilahi hükümlerden yola çıkarak, iman ve ahlakın birbirleriyle çok ciddi bir bağı olduğunu, zaten tevhidle ilgili Mekki surelerde, ibadet ve ahkamla alakalı emirler bulunmadığı halde, ahlakla ilgili emirlerin, tevhidi destekleyen unsurlar olarak yan yana gittiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. İnsanların tevhidi anlamaları, tevhidi yaşamaları elbette ahlaktan bağımsız olarak vurgulanamaz. Bir la ilahe illallah'ın bir tevhid anlayışı olduğu gibi siyasi, sosyal anlayışı olduğu gibi ahlaki anlayışı da vardır. Yani la ilahe illallah ahlakı vardır. İman edenin ahlakının da mutlaka İnandığı Rabbinin ölçülerine uygun olması mecburiyeti söz konusudur. İman mahiyeti itibariyle birbirleriyle bağlantılı birçok boyuttan teşkil eder. Bunun en önemli boyutu psikolojik boyutudur, ahlaki boyutudur, duygularının Allah'a teslim olması ve ibadetlere, itaate, e, ahlaki davranışlara, hukuki e, emirlere uyarak imanın dışa yansıyan tezahürleridir. Beden kalbin isteğine ilgisiz kalamaz Kalp iyi ise Yani iman kalpte bütünlük ve olgunluk arz ediyorsa Beden kalpteki imana uygun olarak Eylemini yapacaktır Çünkü fiziksel eylemler Daima psikolojik eylemleri izlerler Psikolojik eylem iyi olursa Fizyolojik eylem iyi olur Allah Resulü Çoğunuzun bildiği hadis-i şerifin mealinde Vücutta bir et parçası vardır ki O sağlam olursa ...bütün vücut sağlam olur. O bozuk olursa, bütün vücut bozuk olur. Dikkat edin, o kalptir der. Yani kalpteki iman sağlamsa, doğruysa, geçerliyse... ...bütün vücudun da davranışları, ahlakı güzel olur. Yok, insanın kalbine iman yerleşmemişse... ...o imanı yönüyle sağlam değilse... ...ahlakı da, davranışları da güzel olmayacaktır. Bazı insanların ahlaki davranışları, kıyafetleri ibadetleri yeterli olmadığı için savunma bazından benim kalbim temiz demeleri kendilerini tümüyle kandırmadan ibarettir. Kalbin temizliği insanın dışındaki yaşayışıyla, ahlakıyla, Allah'a itaat etmesiyle, temizliğinin dışa yansıyıp iman ve itaatiyle ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla Allah'a kulluk yapmayan, ibadet ve itaatte bulunmayan ahlakını da kesinlikle güzelleştiremez gerçek anlamda ibadetlerini yerine getirenlerin de ahlaksız olması beklenemez. Hem ahlaksız hem de bazı ibadetler yapan insanların ibadetleri gerçek anlamda kabul olan ve yeterli olan güzellikte değildir. Dolayısıyla e, çirkin ahlak ya böyle ibadeti terk ettirecektir ya da ibadet güzel olduğu müddetçe o ahlaksızlıkları terk ettirecektir. Sevgili dinleyiciler aslında uzun konu olan ahlakla alakalı Belki sıkılırsınız diye İslam ahlakının ilkelerini zaten e, doğruluk, temizlik, e, haya ve diğer e, davranış biçimleri olarak sık sık camilerde, kitaplarda, nasihatlerde muhatap olduğunuz için uzun uzun anlatmayı şimdilik gerekli görmüyorum. Ben sözü ahlak kavramını işleme yönüyle bugün noktalayarak hepinizin güzel ahlak sahibi olması için imanınızı, takvanızı artırmanızı, ibadetlere sarılmanızı, Allah'ın emirlerine uyup, peygamberin sünnetini hayatınıza geçirmenizi tavsiye ederim. Bu noktada bunlara riayet edenin ahlakı da güzelleşecektir. Zaten Kur'an ve sünnet prensipleri ahlakımızı olgunlaştırmaya birinci derecede riayeti ortaya koyar. Onun için güzel ahlaklı olmamızın imanımızı güçlendirmek ve ispat etmek açısından Önemine tekrar ifa işaret ediyor. Ee, hepinizin e, davranışlarının, ahlakının, çocuklarının ahlakının güzelleşmesi için daha büyük gayretler sarf etmesi noktasında dua ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Şubat ayının e, şehadet ayı da olduğu için önümüzdeki hafta inşallah şehitlik kavramını işlemek e, üzere hepinizi Allah'a havale ediyorum. Güzelliklerle kalın, hayırlarla kalın, güzel ahlak örneği olmaya çalışın sevgili dinleyicilerim.